Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız efendim? Sağ olun teşekkür ederim. Yorulmadığınızı tek başınıza konuşmaktan. Bir miktar yoruyor ama yapacak bir şey yok. Kolay Görev. <gülüyor> Sağ olun. Bugün ne konuşacağız? Dört yol ve İnegöl'de olanlarla başlayalım isterseniz. Şeyle başlasak sen biraz evvel bu 35. madde ah, tabii. ile ilgili 8-9 dilimini kapattın. İstersen orada da bir iki ilave bilgi vereyim. Çok sen memnun oldum. biraz bir iki şey vardır belki. Ondan sonra bu dört yol şeye geçelim. Bu İç İsmet Kanunu'ndaki CHP'nin değişikliği gündeme getirmesi tabii çok çok olumlu Hı -hı. bir şey. Yeterli mi? Değil. Bunun hemen e, yanında e, İç Hizmet Kanunu'nunla e, ilgili yönetmeliğin değişmesi gerekiyor. Hı -hı. E, çünkü kanundaki o e, koruma ve kollama ifadesini, e, kollama e, kelimesini kaldırıyor e, yanılmıyorsam. Falk evet. Partisi'nin verdiği değişiklik önerisi. Hı -hı. E, tabii ki e, Hakkı e, Suha'nın e, pardon ismini çıkartamadım e, CHP milletvekili e, ta, şeyi veren e, teklifi veren CHP milletvekilinin e, teklif gerekçesinde e, belirttiği gibi e, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin e, darbe yapmasının illa meşru kılan e, bir formül değil o. Hı hı. E, ama Artık bir gelenek oluştu ve o formül koruma ve kollama görevi, kollama görevinden esas hareket ederek sadece darbe yapılmıyor Türkiye'de. İşte 27 Nisan muhtırasının da arkasındaki dayanak budur, 12 Mart müdahalesinin arkasındaki dayanak budur, 28 Şubat müdahalesinin arkasındaki dayanak budur. Yani sadece darbe değil bu, ordunun Türkiye'de siyasal alanda düzenleyici, müdahil bir e, kurum, bir güç neredeyse bir siyasal parti konumuna gelmesine ordunun kendisinin e, yaptığı yorumla e, sağladığı bir destekten bahsediyoruz. Ben de tam bunu soracaktım. Hakikaten bu çünkü maddeyi okuduğumuz zaman buradan darbe yapılabilir ya da muhtıra verilebilir gibi bir şey ben çıkarmıyorum ama, e, ama bu işte, savun noktası olabiliyor. Işte, i̇şte tamamen o yorum ve e, o, o, o yorum ve arkasından da o yoruma dayalı olarak yapılmış geçmişteki eylemlerin ee, bir e, cezai takibata veya bir siyasi e, açık eleştiriye maruz kalmaması ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yorumunun geçersiz olduğu konusunda toplumda güçlü bir kanaatin e, dile getirilmemiş olması, siyasal partilerin bu konuda güçlü bir e, karşı duruş e, sergilememiş olması... ...bunu bir içtahat hane dönüştürdü. Hı -hı. Yani aynı Anayasa Mahkemesi evet. kanunun ruhundan hareketle yaptığı yorumların... ...zaman içinde içtahat e, Anayasa Mahkemesi veya Yargıtay'ın... ...Yargıtay daha çok yapar bunu. İçtihata Şu 367 dönüşmesi. olayına benziyor galiba. Efendim? 367 diye bir şey var artık hayatımızda mesela e, evet, ama benziyor. Evet, aynen onu, onun gibi. E, dolayısıyla burada yani vurgulanmak gereken darbe... ...Türkiye'de ordunun darbe yapmasını... E, ...arkasındaki yasal dayanağı kaldırmak değil. Hı hı. Darbe yapma ve müdahale. Sadece darbe değil. Yani önemli olan, darbeden daha önemli olan müdahaledir. Çünkü darbeyi yaptıktan sonra... ...onun meşruiyetini bir şekilde her şekilde kendine sağlayabilir. Darbeyi yapan güç, kazanmıyor. Zaten güçle. herhalde darbelerin meşruiyetini silahlar sağlar desek... ...çok yanlış olmaz. Yani evet. meşru sayılmasını sağlayan gücü zaten. Veya karşısındaki onun direniş olup olmadığı hı hı. falan filan... Ve ee, bu, e, burada önemli olan tabii ki e, 1980 darbesinin dayanağı olarak bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 35. maddesi darbenin ilan edildiği gün e, söylendiği için hatırlayacaksınız 12 Hı -hı. Eylül sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu 35. maddesine dayanakla ve referansla darbe e, ilan edilmişti hı hı. E, o, o tarihten itibaren bizim e, Gündemimize haklı olarak Bu 35. madde Darbeyi meşru kılan Madde olarak girdi hı. Ve bugün değiştirilecek olması da çok çok iyidir Bunu CHP'nin önermesi daha da iyidir Bir hı hı. rekabet başlamıştır AKP evet. ile CHP arasında Bunlar hakikaten olumlu şeyler Bunu e, bunun Daha e, ileri gidecek Boyutlarını söylemek için e, Burada belirtiyorum Yönetmelikte değişiklik gerekiyor. Hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu'nun yönetmeliği var çünkü. O yönetmeliklerde değişiklikler gerekiyor. Ee, diğer taraftan e, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na da bağlanması aynı şekilde. Bunun bir tamamlayıcı olmazsa olmaz tamamlayıcı unsurudur. İlginç bir şekilde Kılıçdaroğlu bu TSK, e, Fikret Bilal'le görüşmesine yanılmıyorsam e, bu konuda da mümkündür demişti. Evet, değil mi? Demişti. Ee, şimdi burada AKP'nin üzerine gitmesi gerekir. Ben de tam bunu soracaktım. Şimdi e, meclis başkanlığına böyle bir yasa teklifi artık verildi. E, evet, evet. Tam da dediğiniz gibi bayağı eksikliği olan ama bir yandan da e, hayır denilmesi durumunda başka türlü e, bir süreci de başlatacak olan bir durum. Bu rekabetin içinde şimdi AKP'nin yapacağı e, ya da yapması gereken nedir? Yani herhalde yükerde çünkü herhalde hayır derse ya da bir dahaki dönem derse Yasayı yalnız genişletebilir. Yani Hı -hı. yasada. ...koruma, e, kollama cümlesinin yerine e, başka bir, e, oradaki bir, daha da bu işin e, daha belirgin hale gelmesi... ...yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir siyasal görevi e, yokturu belirgin hale gelecek bir formül geliştirebilir... Hı hı. El denir biliyorsunuz burada. Evet. Şeye. bunu herhalde bizim açımızdan halk olarak iyi olacak olan da bu evet. ellerin karşılıklı Yönetmelikle ilgili şeyler de inceleme yapılabilir ve onları tamamlayacağız söyleyebilir. Bunun tamamlayıcı şeyi olarak Genelkurmay Başkanlığı ile Milli savunma Bakanlığı'nın konumunu değiştirecek kanun değişikliğini gündeme getirebilir. Hı hı. Unutmamak gerekir ki bu ben de yeni öğrendim. Benim de bir, bu, bu cehaletimi kendi kendime e, kızdım. E, ben hep bu e, koruma ve kollama görevinin 1960, sonrasında, e, 1960 darbesi sonrasında e, yasaya girdiğini zannederdim. Hı -hı. İşte, bu da büyük cehalet. E, halbuki bu vesileyle öğrendim ki 1935 yılında e, Dahili Hizmet Kanunu... Ee, Ordu Daireli Hizmet Kanunu e, başlıklı bir e, kanun e, ve bunun e, uygulamazlısını da içeren yönetmeliğin de içeren bir e, kanunun e, 34. maddesi olarak hı hı. şöyle bir ifade e, Meclis Başkanlığı veya Başbakanlık tarafından ödenilmiş Türkiye vatanına ve Türkiye vatanını ve cumhuriyeti kollamak. Savunmak, o zamanki tabir savunmak. Türkiye vatanı ve cumhuriyetini savunmak. Ee, daha sonra encümende yanılmıyorsam bu savunmak tabirini koruma ve kollamanın eşi olan e, kelimeyle e, pekiştirmişler encümende, komisyonda hı hı. yani. Ee, daha sonra da 1900, yanılmıyorsam bu e, yeni öğrendiğim bilgiyi e, tam kelimesi kelimesine doğrulama imkanına sahip olmadım. Bu Ordu Daire Hizmet Kanunu bir e, kitapçık olarak zamanda basılmış, e, bir sahaf listesinde gördüm. Şimdi onun peşindeyim. E, bu e, Türkiye Türk yurdunu ve cumhuriyetini korumak ve kollamak biçimine değiştirilmiş. İki de, yani değişiklikteki esas vurguyu aslında dikkat etmediğimiz bir vurgu. Türkiye vatanı ve cumhuriyetini korumak kelimesiyle savunmak kelimesiyle Türk yurdunu ve cumhuriyetini e, savunmak, korumak e, kelimesi şimdi tam savunmak kelimesinin de o dönemde olmadığını farklandı müdafaa etmek de olmuş olabilir 1935'te. E, Türk yurdunu ve cumhuriyetini korumak ve kollamak e, ibarelerinde değişiklik aslında nerede yapılmış derseniz Türkiye diye belirtilen e, o e, ...korunması gereken... ...nesne... Hı -hı. ...birdenbire Türk yurdu olmuş. Evet ee, Çok hoş bir değişiklik sayılmaz sanırım. Çok düşündürücü bir değişiklik. Evet. Çünkü Türk yurdu nedir? Türk e, yurdu... ...eğer... E, Kimilerine göre Kazakistan'ın bile dahil e, olduğu... Evet, yani de ne, Türk yurdu? Kazakistan'da dahil... Dedi. ...dediğin gibi yani o 2-3 tane anlamlı... ...3-4 matruşka bebekleri gibi... ...2-3-4-5 anlamlı... ...bir Türk kelimesinin arkasında... İçinden istediğini çekip çıkartabileceğimiz bir kelime Türk yurdu. Türkiye tabiri 1935'te demek ki çok daha rahat biçimde kullanılan, doğru olarak kullanılan bir tabir. Hı hı. Bunu geçerken hatırlatmak istedim. Ya bugünkü Kürt sorunla ilgili sorunlarımızın kaynaklarından belki en önemli kaynağına dokunuyor aslında burada. Bu Türkiye tabirinin yasada, böyle bir yasada Türkiye tabiri yerine Türk yurdu tabirinin gelmesi... Türkiye'deki Kürt sorunu konusunda yaşadığımız e, sıkıntıları, e, kanlı çatışmaları, isyanı e, biraz anlatan. Diyeceksiniz ki 1935 yılında Türkiye'deyip 1937'de e, Dersim'de e, tenkil operasyonu yapıp e, on binlerce e, insanı... E, Kimisini öldürüp kimisini sürüp hayatlarını e, karartmadılar mı? Evet yani Türkiye hı hı. diyerek yapılabiliyormuş demek ki bu 1935'te kanun çıkartıp 37'de Dersim operasyonu yapmak. Ama bir sellette. yandan e, yapanların meşruiyet hissiyle ilgili ne hissettiklerini gösteren bir ayrıntı herhalde. Türk yurdu, Türkiye vesaire bunların tanımı da e, yaptıkları şeyle ilgili meşruiyet hissiyatını herhalde artıran faktörler. Evet. Evet. E, bu 19, bu 35. maddenin değişme yolunda olması dan önemli. Şimdi burada kanun madem diyoruz ki biz kanunla e, darbe dayanağı olmaz. Bu sonradan edinilmiş bir şeydir. O olmasa anayasanın başlangıç maddesine dayanak yaparak da darbe yapar falan. Hı hı. Ama ne diyoruz? Bunun meşruiyetinin Toplum nezdindeki meşruiyetinin, meclis tartışmalarında neler tarafların neler diyeceğinin, toplumun buna göstereceği tepkinin, olumlu veya olumsuz tepkinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir eyleme, girişme dayanağını, Türk Silahlı Kuvvetleri genellikle bu tür darbeleri, girişimleri, konuşmaları, müdahaleleri toplum adına yapma geleneğine sahip olduğu için, bunu ortadan kaldırır ve o zaman Türk silahlı kuvvetleri sadece kendi adına konuşuyor hale gelir. Darbe de yapsa kendi adına darbe yapar hale gelir. Başka bir e, silahlı kuvvetler toplum ilişkisi içine geçeriz. Çok daha sağlıklı olur. Peki AKP'nin e, herhangi bir şekilde ve bu durumu görmezler çünkü bir yandan da yokuşa doğru giden de açıklamalar oldu görebildiğim kadarıyla daha fazla. Orada da yalpaladılar. Bir kısmı e, daha fazlasını yaparız dedi. Bir kısmı. Ee, buna gerek yoktur dedi, zamanı değildir dedi hı hı. falan filan. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi burada kendi inisiyatifinde olmayan, denetiminde olmayan bir şeyin nereye gideceğini bilmediği bir şey konusunda yalpalıyor. Evet. Ee, CHP'de böyle bir yalpalamayı sağlayacak bir manevra yaptığı için aslında epey zamandan beri hani CHP'ye İyi yaptı ya diyebileceğimiz evet. bir iş yaptı. İlk Zor kez eli üstte CHP'nin bu sefer. Efendim? İlk kez CHP'nin eli üstte bu sefer galiba. Ha, eli üstte ve iyi yönde üstte yani evet. milliyetçilik yönünde eli üstte olmak da mümkün de burada e, CHP'nin iddialarına e, uygun bir e, eli üstte çıkartma bir e, rekabet e, girişimi bu olumlu ve AKP'nin e, eğer burada ona uygun adımı atamazsa çok e, inandırıcı olmayacağı bir e, hatta inandırıcı tempersine e, hiç inandırıcı olmayacağı bir e, demokratikleşme açısından bir duruma düşecek. Hı. Ben AKP'nin burada geri adım atacağını zannetmiyorum doğrusu. Yani burada e, AKP'nin elini Mecbur kılan bir, bir şey var. Minimalist bir değişiklik yapılabilir. İlker Başbuğ'dan sızdırılan bilgi bugün Yeni Şafak'ta e, bu geniş bir konsensüsle olursa tabii ki diyor. O geniş evet. konsansüsün sınırlarında gördüğünüz gibi AKP, CHP, MHP'nin uzlaşması olarak tanınıyor. BDP'nin buna dahil olmasını e, pek benimsemiyor. Bu Şunu hemen belirtim, Bu İlker Başbuğ'un düşüncesi mi yoksa Yeni Şafak'ın, ta okudum, Yeni Şafak'ın yorumu mu bunu bilmiyorum. Yani aslında büyük ihtimalle bence Yeni Şafak'ın da yorumu <gülüyor> bu yönde olabilir. İlker evet. Başvur'u da böyle düşünüyor olabilir. Ama bir yandan da bu dört yol olaylarına bağlayacak olursak evet, gerçekten BDP'nin e, siyaseten bir üvey evlat olduğunu söylemek çok yanlış olmaz galiba. Ee, e, öyle siyaseten üvey olmaktan daha öteye geçmiş durumda. hani üye, üvey, üvey evlat e, sevilebilirdi. Evet, burada evet. nefret edilen bir durum ya oluşmaya başladı. Yani üvey başladım. evlat sevilebilir, onun için üvey evlat benzetmesini ben dikkatle kullanmaya çalışırım. Ee, i̇lla e, üvey evlat olmak, bir anne babanın üvey evladı olmak, onun dışlanması e, anlamına gelmez. Fakat bu e, evlat bile değil gibi geliyor bana. Evet. Hatta evlat olmamak da dışlanmak anlamına gelmez. Bir e, dışlama nesnesi, dışarlanma nesnesi bir... E, e, nefret nesnesi haline dönüşmüş durumda hı hı. <gülüyor> BDP Olduğu kadar e, tabii ki bazı yerlerde Kürtler Burada şunu hemen belirtmek e, lazım Birkaç dakikamız kaldı e, Bazı yorumcuların yaptığı gibi e, O andaki e, Endişesi neyse O andaki ilgi duyduğu konu neyse Dünyadaki bütün olayları O ilgi duyduğu konuya bağlama telaşı ve bağlama saplantısı bu e, olayda da gözüktü. Bir yıl yerde efendim bu çatışmaların e, bu e, linç girişimlerinin bir taraftan çatışmaların diğer taraftan <gülüyor> e, referandumda hayır oylarını arttırmak için yapılmış bir e, komplo olduğu görüşü ortaya çıktı. E, ileri sürüldü. E, bu tabii ki komik. Evet. Yani e, sanki e, susurluk e, selendil Ondan evvel e, Samsun, ondan evvel İzmir Kemal Paşa, e, Trakya'da olmuştu y yerini şimdi hatırlayamadım. E, bütün buralarda benzer e, çatışmalar yani e, yerli e, halk arasında Kürt ve Türk ayrımına dayalı e, çatışmalar. Selendil'de e, romanlardı, e, Kürt evet. değillerdi. Türk ve Kürt e, yerli halk yani yaşayan halk o bölgede o ilçede yaşayan halk arasında o ilde yaşayan halk arasında e, çatışmalar olmadığı ve sanki bunlar e, şimdi e, bir, bir, bir iki haftadan beri ortaya çıktı e, zanını yaratabilecek bir e, ben merkezci durum İşte de öyle değil tabi ki e, Türkiye toplumunda e, Türk-Kürt çatışması yerel bazı yerlerde dört yolda mümkün. Ee, ne bileyim Kemalpaşa'da mümkün. Buralara baktığımızda genellikle 1980 sonrası e, o ilçeye e, veya o mahalleye yerleşmiş e, ve e, daha kenarda bırakılmış e, Kürt e, gruplarına karşı çevrenin ...bir e, tepkisinin... ...canlı olduğu yerler olduğunu görüyoruz. Hı hı. Hemen hemen... ...her yerde aynı... E, ...istisnalar elbette vardır... Bu, ...bu tür şeylerde. Ama çoğunluk itibariyle... ...böyle bir e, demografik... ...yapının... ...olduğu yerlerde çatışmalar... E, ...gündeme geliyor. Bunlar kendiliğinden gündeme geliyor der, demek de... ...bence çok saf olur. Elbette... Olayı yaratan e, e, o, o kıvılcımı e, ortaya atan olay bunu kasıt yani böyle bir şeyi kastederek e, yapılmamış olabilir minibüsçü iki minibüsçü e, grubunun arasındaki bir rekabet bir sıra çatışması. Birdenbire bir kürt-Türk çatışması haline dönüşebiliyor hı hı. Veyahut dört yolda başka bir şey oldu dört yolda bir dört polis evet. öldürüldü. Evet. Bu polisleri kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Benim taramamdan PKK'nın bu olayı sahiplendiğini görmedim ama önümüzdeki günlerde daha ortaya çıkabilir büyük ihtimalle de o, o da o da olabilir. Ama, Olsa bile evet. zaten bölgede yaşayan Kürtlerin e, bu işten sorumlu tutuluyor olması başlı başına bir sıkıntı herhalde. Evet, tabii zaten sorun orada. Yani sorun e, böyle bir olayda anında BDP'nin ve Kürtlerin e, sorumlu hale gelmesi. E, İnegöl'de ise durum e, benzer biçimde ama bu bir e, ihtilaf, yerel bir ihtilaf, lokal bir ihtilaftan hareketle, hızla... Ee, ...hazır bekleyen diyebileceğimiz, hı hı. hazır bekleyen işte sorun ona o, o hazır bekleyen bir e, çevrenin harekete geçmesi... ...ve neyi, kimi taşlayacağını biliyor olması. Bunu ellerine listeler verildi, kapılarına e, kırmızı boyayla e, X işareti kondu falan anlamda söylemiyorum. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Evet. Ve bir, böyle bir şey olduğunda nereye saldıracağını biliyor. Şey duymadık. E, efendim yanlışlıkla bir Türk'ün evi taşlandı falan diye duymadık değil mi? Yok hayır. Hiç ha. öyle bir şey yok. Dolayısıyla kim neyin, galiba, ne yapacağını... Efendim? Pardon. Tek bilemeyen galiba İçişleri Bakanı veya İçişleri Bakanlığı. Yani çünkü bir yandan amigolar, sarhoşlar diye başladı İnegöl işi. E, dün dört yolda olanlara ise e, sopalı saldırılar bilmem ne. Vatandaş e, durumda devam ediyor. E, bilmiyorum Be Be Be Beşir Atalay... E, Dört Yol e, olayların pardon İnegöl olaylarının e, video filmlerini gördümü ben birkaç tanesini gördüm o amigolar kendi e, e, kendi e, futbol kulüplerinin işaretini değil bir partinin işaretini evet. veya bir e, gençlik e, parti gençlik teşkilatının iş, e, işaretini yapıyorlardı elleriyle. Hı hı. Yani, Dolayısıyla o amigoların neyin amigası olduğunu bilmiyorum. Amigo olabilirler kesinlikle ama... Amigolar amig zaten savcılık tarafından mahkemeye bile sevk edilmeden serbest bırakıldı. Evet. Daha da garibi. Yani evet. bir gün önce İçişleri Bakanı provokatörler diye birilerine hedef gösteriyor. Ertesi gün mahkemeye bile çıkmadan savcılıkça serbest bırakılıyorlar. Dört yoldaysa ellerinde odunlarla mahalle basmaya gidiyor birileri. Bir gözaltı bile yok. BDP'li milletvekilleri dört yola giremiyor. Böyle e, ilginç ilginç durumlar ortaya Şimdi çıkmaya başladı. Dört Belediye Başkanı biliyorsunuz MHP'li. Evet. E, Fadıl Keskin'in Habertürk'e bağlanıp, e, canlı yayında telefonla bağlanıp e, konuşmasını e, dolaylı biçimde e, dinledim. E, e, Fadıl Keskin şöyle bir bağlantı yapıyor. BDP'lerin girmemekli, dört Yol'a alınmaması ile ilgili. Şöyle diyor. Diyarbakır'da meydan okuyarak devlet yoksa biz varız demeleri halkı galeyana getirmiştir. Hı -hı. Dört yıl halkını. Diyarbakır'da BDP'lilerin veya Kürtlerin artık bu kim olduğu belli değil bunu yapanlar söyleminde. Diyarbakır'da meydan okuyarak devlet yoksa biz varız. Bu BDP'lilerin söylediği laf biliyorsunuz. Evet. Devlet yoksa biz varız oraya geliriz lafı. Hı -hı. Devlet yoksa biz varız demeleri halkı galerine getirmiştir. Bu nedenle burada çok büyük kalabalık toplanmıştır deyip gelselerdi nauş olaylar yaşanabilirdi. 40 yıldan beri birlikte yaşadığımız insanlarla aramız bozulacaktır. Şimdi çok iyi yaraları halkımız tedirgin beşik bekleyiş içindeydi diyor ve e, ve tabii 4 tane polisimizin katledilmesi 4 yol, yol halkını üzüntü yaşattı. Bunun üzerine emniyete baskın yapıldı haberi de navuş olaylar yaşanması ne biliyorsun bu emniyete baskın yapıldı haberi de bütünüyle e, yanlış. Ve orada da çok ilginç şeyler var. Polis tersizinden böyle bir haber geçti. Bunun Anadolu Ajansı tarafından haber olarak yayınlandı. Ve e, kim yaptı, ne yaptı, ne oldu belli değil. Puf ortadan kaybolmuş durumda. Bir izahat geldi. Ters yola giren bir e, emniyet tarafında ters yola giren bir aracı polis. E, saldırı yaptı zannedip havaya ateş ediyor. Öbürkü kaçmaya çalışıyor korkusundan e, falan. Böyle bir şey çıkmış sonunda. O, e, evet, o. Ters yola giren bir araç emniyet yönünde. Öbür polis de e, saldırı zannediyor. Ya havaya ateş ediyor. Öbürkü de korkuyor tabii havaya ateş evet, açılınca tabii. ne olduğunu anlamadığı için. Kaçıyor adamları yakaladılar ve bıraktılar sonra. Yani bir ters yola girme cezası vereceklerdir. E, ha, bu, bu, bunlar mümkün. Bunların ben kasıtlı olduğu kanaatinde değilim. Dört tane polisin öldürüldüğü bir ilçede ee, polislerin gergin olması kendilerine saldırı yeni saldırı yapılacağı endişesi taşımalarını doğal karşılıyorum Tabii, ben Tabii gayet, ki gayet doğal ee, ama bunun birdenbire bu şekilde ama Türkiye'de biliyorsunuz e, şeyde e, e, alt katta kibrit çakar üst kattakiler yangın diye sokağa fırlarlar Hı -hı. böyle olayları abartma konusunda da epey mahir bir e, geleneğimiz vardır yani burada illa şunlar düğmeye bastı falan. Fakat şu çok açık. Bir toplumsal ruh hali yaygınlaşıyor. Hı hı. Birilerini nefretle anmaya başlayan, tanımlamaya başlayan ve onların bütün... Türkiye'de yaşanan olumsuzlukları, bireysel kendi yaşantılarıyla ilgili olumsuzlukları, işte oradaki Kürtler artık zenginleştiler. Geçtiğimiz günlerde İç Anadolu bölgesinde Vahit Erdem bir laf etti, sonra düzeltmeye çalıştı. Ee, önümüzdeki bu böyle giderse e, Türk kalmayacak. Ee, evet. Türkler vardı burada. Sonra düzeltmeye çalıştı. Efendim Orta Anadolu insanı çalışkan değildir. Karadeniz bölgesi insanı ve e, doğulu e, vatandaşlarımız daha fazla çalışkandır falan filan diye Ama bu bir ruh hali çok çok iyi izah ediyor. Evet. Çok çok iyi izah ediyor. Ve bu ruh hali bireysel olarak kendisinin yaşadığı olumsuzlukları e, gördüğü çekememezlikleri His, çekemediği, e, haset duyduğu gelişmeleri, korku duyduğu iliş, işleri veyahut nefret e, duyabileceği e, girişimleri aynı bir tek sorunlu üzerinde e, ifade etmek. Naziler bunu Yahudilerle yapmışlar. Evet. Bu tam da e, madalyonun öbür tarafında Kürtlerin ruh halini tanımlamak için de iyi bir argüman verdi değil mi? Çünkü eşit görülmediklerini, tehlike olarak görüldüklerini, resmi olarak karşılarında, yanlarında olmayan bir devletten bahsedildiğini hissetmeleri çok garip gelmiyor bana bütün bu süreç içinde. Tabii giderek onlar da kendilerini dışlıyorlar. Onlar da kendilerini dışlanmış hissettikçe daha fazla kendilerini koruyacak yegane güç olarak örneğin PKK'ya sığırlıyorlar. Evet. Ben bunu son 20 yılda çok açık biçimde gördüm doğrusu. 20-15 yıl önce PKK konusunda çok ağır eleştirilerde bulunan bir dizi e, Kürt, e, Türkiye'li Kürt. Bugün e, PKK konusunda e, i̇lla PKK'lı olmamakla beraber Daha e, işte Tek dayanacak noktamız e, Savunacak e, Bizi savunacak yani güç inancını e, dile getiriyor Bunun doğru olduğunu tartışmıyorum Doğru veya yanlış diye tartışmıyorum ama böyle bir his e, Siyasal partilerin Üst üste kapatılır olması da bunu e, Elbette e, Pekiştirdi Pekiştiriyor da e, Bir dışlanma hissi e, Ve bu dışlanma hissinin yanında Elbette şunu da e, ben ama buna rağmen tartışmanın olmazsa olmaz gereklik olduğunu e, düşünüyorum. E, Türkiye toplumu içinde şiddet yöntemiyle e, siyasal çözüm, siyasal e, politik siyasal e, girişimlerde bulunmak, şiddeti bir siyaset aracı olarak meşru görmenin ee, eleştirmesi yapılmadığı sürece hı hı. E, bu, e, kısır bu PKK'da dahil ha, PKK derse ki biz bağımsızlık e, mücadelesi veren bir teşkilatız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı biz bir e, bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. O bağımsızlık mücadelesi bir isyandır ve silahlı olarak verilir. Ama bunun bir solla, demokrasiyle falan alakası yok evet. diyorsunuz. Bağımsızlık mücadelerini faşist örgütler de verebilirler. Tabii ki. Ee, o olur. Orada bir iş tutarlığı var. Ama Türkiye Cumhuriyeti içinde e, siyasal olarak verilen bir tanınma mücadelesinin şiddet yöntemleriyle yapılmasının e, kabul edilemez olduğunu da vurgulayarak hı hı. E, Kürtlerin e, durumunu, e, dışlanmışlık hallerini, empati kurmayı bunu e, bir kenara atarak e, yapmamamız gerekiyor. İkisini birden birbiriyle destek olarak yapmamız gerekiyor. Bunu böyle düşünen Türkiye'de birçok birçok derken binlerce on binlerce de Kürt var elbette. Yani bir Kesinlikle. blok halinde de Kürtler nasıl Türkler bir blok değilse ve olmaması gerekiyorsa tabii ki Kürtler de bir blok değil ve olmamaları gerekiyor. Tam da zaten herhalde soğukkanlı sağduyulu duruş bu tek tek bireyler olduğunu çeşitli görüşler olduğunu görebilmek ki karşı tarafın daha, tarafın daha çok söylediği bu toptancı bakış zaten. Evet ama şunu da bitirebiliriz. Yani hakikaten e, çok açık biçimde görüyoruz ki burada bir e, geçici, nahoş, e, yerel e, işler değil. E, kökü e, yıllarca öncesine giden, bunun 10-15 yıl önceden e, işaretlerini gördüğümüz, e, gazetelerde bazı gazetelerde bunu ifade ettiğimiz... Ee, ama insanların genellikle ya bunlar önemli kardeşim Türkiye burası falan deyip e, Hep geçiştirdiği bir geyik muhabbetine dönüştürdüğü olaylar damlaya damlaya birikerek Kendini tekrarlayarak bir önceki olay bir sonrakinin dayanağını oluşturarak e, pekişiyor Zaten e, biliyorsunuz bir e, toplumda e, iki etnik dini veya dilsel e, grup arasındaki Çatışmalar, genelleşmiş çatışmalar öyle bir günde olmazlar, öyle bir ayda da olmazlar. On yıllar içinde birikir ve sonunda tatsız, çok tatsız, çok dehşet verici bir noktada patlarlar. Aynen. Öyle bir yıl, ya işte ne oldu? Bu sene beş tane oldu, iki senen sonra iki Bu on yıllara yayan bir birikimdir. Kuşaklardan kuşağa devredilen bir kin e, burada iki kesim arasında aşılmaz bir uçurum yaratır. Onun için de ya bir şey değil bunlar falan filan diye düşünmemek tersine bu e, olaylar zincirini tarihsel bir sürekliliği ve tamamlayıcılığı arası içinde değerlendirmek ve eğer bir şey yapılacaksa bunun e, geldiği tehlikeli noktayı dikkate alarak yapmak gerekir. Burada da hükümete çok büyük bir sorumluluk düşüyor çünkü sonuçta hükümetin elinde. Kanun yapma yetkisi, yönetmelikleri değiştirme yetkisi, e, yasal girişimlerde bulunma yetkisi hı hı. ve halkı ikna etme kabiliyeti var. Daha fazla hı. var en azından. Umarız bu e, görev ve yetkilerinin farkında olur hükümette Çünkü şu ana kadar sanki e, daha dışarılık bir pozisyon izlemiş gibi görünüyor. Diyecek çok bir şey yok herhalde. Evet. Çok teşekkürler. Evet, i̇yi günler. Görüşmek üzere. günler. Ahmet İnselli Ufuk Turu <Gülüyor>